عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم حدث 193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 Rasulullah gittikten sonra, o adama, yere atılan yüzüğünü al, onunla başka bir şekilde faydalan denildi. Adam, peygamber onu alıp attıktan sonra, ben onu asla almayacağım, dedi. An Ebi Sa'idinil Hasanil Basri, anna A'idha ibn Amr radiyallahu anhu, dakhla ala Ubeydillahi ibn Ziyad, fe Ey bunayya, inni semi'atu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme ekuul, ان شر اليعاء الحطمه فاياك ان تكون منهم فقال له اجلس فانما انت من نخاله اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهل كانت لهم نخاله انما النخاله بعدهم وفي غيرهم رواه مسلم حديث 194 ابو سعيد حسن البصري Rivayet edildiğine göre Ayis İbni Amr Allah ondan razı olsun Ubeydullah İbni Ziyad'ın yanına girdi ve Oğlum ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iş başındakilerin en kötüsü idaresi altındaki kimselere katı ve kaba davranandır buyurduğunu işittim. Sakın sen onlardan olma, dedi. Ubeydullah İbni Ziyad, Ayiz'e otur yerine. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının elek üstünde kalan kepeği gibi döküntülerindensin, dedi. Ayiz İbni Amr ise, bu uygunsuz söze şöyle cevap verdi.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 والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لاوشك ان الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي وقال حديث حسن Hadis 195 حذيفه بن الله وندن göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu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 zalim idarecinin karşısında doğru ve adaletli sözü haykırmaktır. An Abi Abdullah Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi radiyallahu an. En raculan sa'ala an-nabiy Qal kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. <gülüyor> Rawahu an Hadis 197.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 zalim idarecinin karşısında doğru ve adaletli sözü haykırmaktır buyurdular. Ali bin Mesudü Radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله فاسقون ثم قال كل والله لا تأمرننا بالمعف ولانهن عن الممنكر ولا تأخذنا على يذ الظالم ولا تأطيره على الحِّ أطرى ولا تقره على الحقي َص أو لا يضرببن الله بقول ببعضكم على بعض ثم لا كما عنهم رووه أب أود والمذ وقال حدي الحسن هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بني إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تقطروهم على الحق أطرأ قَوْلُهُ تَعْطِرُوهُمْ اَيْ تَعْطِفُوهُمْ وَلَتَقْصُرُنَّهْ اَيْ لَتَحْبِسُنَّهْ Hadis 198 İbn-i Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İsrail oğullarının dindeki,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 Allah'a yemin ederim ki dil ile yasaklama yetmez. Siz onları Hakka boyun eğdirip, Hak üzere tutmadıkça bu lanetlemede devam edecektir. An Ebi Bekir'in-Siddiqi radiyallahu anhu qal. Yâ eyyuhel nas, innekum teqaraûne hâzihil âyeh. Yâ eyyuhel lezîne âmenu, aleykum anfusekum la yadurrukum men dalle izahtedeytum. Ve inni semi'tu Rasûlallahi sallallahu aleyhi ve selleme'a qul. Inna an-nasa idha ra'u adh-dhalim falam ya'khudhuhu 'ala yadayhi awshaka an ya'mhum Allahu bi'iqabin minhu rawahu Abu Dawud wa at-Tirmidhi wa Hadis 199 Abu Bakr as-Siddiq Allahu anhu razı olsun şöyle demiştir Ey insanlar şüphesiz siz şu ayeti okuyorsunuz